Elhamdülillahi Elhamdülillahi Rabbil alemin Ve sallallahu aleyhi ve sellem Ve barik ala nebiyyina Muhammedin Ve ala alihi ve sahbihi Ve men tebiahum bi ihsanin ila yu middina Amma Bugün 3 Mart 2012 Cumartesi Ehli sünnette Melekler derslerimizin Birinci dersi Evet konumuz Önemli bir konu Şöyle ki meleklere iman meselesi imanın olmazsa olmazlarındandır Kardeşler Bu da meselenin önemini belirtmek için yeterlidir sanırım. Meleklerin, meleklere iman meselesi imanın olmazsa olmazlarındandır. E, bu nedenle önemine binaen bunu bilmeniz yeterli olacaktır. Özlü olarak melekleri tarif edecek olursak, bakın diyoruz ki kardeşler, melekler insan ve cin aleminin dışında üçüncü bir alemdir. Melekler insan ve cin aleminin dışında üçüncü alemdir bir alemdir. Çok değerli bir alemdir. Vasfını vermiştir bazı ilim ehli kimseler kardeşler. Melekler için melekler için çok değerli bir alemdir. Vasfını veren ilim ehli kimseler olmuştur. Meleklerin kardeşler hepsi hissi ve manevi tertemiz varlıklar olup hissi ve manevi tertemiz varlıklar olup hepsi muttakidirler. Meleklerin hepsi muttakidirler. Allah Subhanahu ve Teala'ya hakkıyla ibadet ederler. Allah'ın emrini yerine getirirler ve asla ve asla Allah Subhanahu ve Teala'ya isyan etmezler. Yani mahsiyet mahsiyet işlemezler. Peki Allah'ın yaratmış olduğu bu kullara yani bu varlıklara neden meleklenmiştir de başka bir şey denmemiştir? Bu varlıklara sesim var mı bu arada? Bu varlıklara neden meleklenmiştir de Başka bir şey denmemiştir. Sebebi şudur arkadaşlar in aslı Melekin aslı eleke'den gelmektedir. Melekin aslı eleke'den gelmektedir. Eleke ise el -risale, risalet demektir. Yani elçilik kardeşler. Melek kelimesi eleke'den gelmiştir. Eleke de el demektir. Yani elçilik demektir. Çünkü melekler Allah subhanahu ve teala'nın elçileri oldukları için e, bu ismi, bu ismi vermiştir Allah subhanahu ve teala bunlara. Tabi bu melekkin anlamı için başka şeyler de melek kelimesinin anlamı için başka şeyler de söylemiştir. Şimdi meleklere iman imanın asıllarından bir asıldır. İmanın asıllarından bir asıldır. Bunlara iman etmedikçe kulun imanı ne? Kulun imanı geçerli olmaz. Allah subhanehu ve teala bu anlamda buyuruyor ki اَا مَنَا الرَّسُولُ بِمَا اُنْزِلَ اِلَيْهِ مِنْ رَبِّهِ وَالْمُؤْمِنُونَ «Kullun æmene billahi ve melaiketihi ve kutubihi ve rusulih «La nuferriku beyne ahadim min rusulih» Diyor ki peygamber, Bakara suresinde peygamber Rabbinden kendisine indirilene iman etti. Muminler de buna ne yaptılar? Muminler de buna iman ettiler. Her biri, bunların her biri Allah'a, meleklerine, kitaplarına ve peygamberlerine iman ettiler ve şöyle dediler. Onun resullerinden hiçbirisinin arasını ayırmayız. Bu ayette söylediğimiz anlama delalet etmektedir kardeşler. Şimdi tabir sahihse şöyle bir başlık atabiliriz. Meleklerin sıfatları ve sıfatları ve kudretleri. Meleklerin sıfatları ve kadir olduğu güç yetirdiği şeyler. Şimdi inşallah bu başlık altında kardeşler Kur'an ve sünnetten naslar ışığında meleklerin yaratılış ve ahlaki özelliklerinden ve Allah Azze ve Celle Allah Azze ve Celle'nin kendilerine vermiş olduğu güç ve kudretlerden bahsedeceğiz. Meleklere vermiş olduğu güç ve Kudretlerden bahsedeceğiz. Şimdi öncelikle meleklerin yaratılış özelliklerini ve bununla alakalı meseleleri alalım. Öncelikle meleklerin yaratılış özelliklerini ve bununla alakalı meselelere ele alalım. Şimdi ilk mesele olarak şunu ele alıyoruz kardeşler. İlk meselemiz meleklerin yaratılmış oldukları madde. Meleklerin yaratılmış oldukları madde. Yani meleklerin neyden yaratılmış oldukları ve ne zaman yaratıldıkları meselesi. Neyden yaratıldılar ve ne zaman yaratıldılar? Var mı bu konuda bir şey söyleyecek olan? Melekler neyden yaratıldılar? Nurdan yaratıldılar. Evet delil. Evet. Evet bakın kardeşler diyoruz evet. ki meleklerin kendisinden yaratılmış oldukları madde nurdur. Evet doğru. Meleklerin kendisinden yaratılmış oldukları madde nurdur. Ayşe radıyallahu'tan gelen rivayette Aleyhissalatu vesselam diyor ki kardeşler. Khuliqal malaiketu nurin ve khuliqal cannu min, min nârin, ve khuliqa adamu mimma wasifalakum. Melekler nurdan yaratıldı. Cinler alevli bir ateşten yaratıldı. Adem ise size vasf olunan şeyden yaratıldı. Yani bize nasıl vasf olunduysa Adem o şekilde yaratıldı. Bu da Maruf olan bir şey. Ancak dikkat edin kardeşler bakın. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem bize nasıl bir nur yani hangi bir nur vesaire bize bundan bahsetmemiştir. İşte bu nedenle bu husus bize gaybdır. Bu husus bize gaybdır ve bu hadisten daha ziyade bir anlam gelmemiştir. Meleklerin yaratılmışlığının maddesiyle alakalı. Bize ne? Daha ziyade bu hadisten daha ziyade bir anlam gelmemiştir. Bu da bilgi olarak büyük bir önem taşımaktadır. Yani bunun dışında Kur'an ve sünnette bize gelen bir nas var mıdır? Meleklerin yaratı, bu yaratılmış maddelerini anlatan veya bu nuru bize tafsillendiren, geniş bir şekilde anlatan var mıdır? Allahu Alem bu anlamda sahih bir nas yoktur. Bu nedenle daha fazla ne? Daha fazla bir beyanda açıklamada bulunamayız diyoruz kardeşler. Şimdi bu bağlamda Ara bir bilgi ara bir e, bilgi de vereyim ben size. Şimdi bu nurun vasfı hakkında İkrime bir de Abdullah İbn Amr'dan rivayetler gelmiştir. Bu nurun vasfı hakkında kardeşler İkrimeden ve Abdullah İbn Amr'dan rivayetler gelmiştir. Ancak bakın İsrailiyat olabilmesi veya zayıf olabilmeleri nedeniyle ne Çok iltifat edilecek rivayetler değildir bu rivayetler. Bunu bilelim. Çünkü siz bunları e, bu naslarla karşılaşabilirsiniz. Bilin ki kardeşler bu naslar çok iltifat edilecek ne? Çok iltifat edilecek naslar değillerdir. Yine biz baktığımızda ilimle iştigal eden, ilimle uğraşan bazı muasır kimseler bu nurun vasfı hakkında bazı sözler sarf etmişlerdir. Ki bunu kitaplarda görür, görebilirsiniz, karşılaşabilirsiniz. Bu nuru anlatmışlardır. Bu, bu nurun vasfı hakkında... Bazı sözler sarf etmişlerdir. Ancak çok itibar alınacak sözler değildir bu sözler. Bunları da burada belirtmiş olalım arkadaşlar. Peki nereden yaratıldık e, e, ne zaman yaratıldıklarına gelince? Şimdi şöyle bir soru sorulsa, melekler ne zaman yaratılmıştır? Diyoruz ki bakın arkadaşlar biz meleklerin ne zaman yaratıldıklarını bilmiyoruz. Bu cümlemizden hemen ne anlıyoruz? Demek ki naslarda meleklerin ne zaman yaratıldığına dair bir bilgi Elimizde yokmuş. Biz meleklerin ne zaman yaratıldığını bilmiyoruz kardeşler. Çünkü Allah Azze ve Celle bize bu hususta herhangi bir haber vermemiştir. Sebebi budur. Ne kitabında ne de Resulü yoluyla bize herhangi bir haber vermemiştir. Ancak şunu söylüyoruz ki meleklerin yaratılışı kardeşler Ademoğlunun yaratılışından önce olmuştur. Bunu biliyoruz. Bunu biliyoruz. Peki buna delil ne Bakın Allah Azze ve Celle bize haber vermiştir ki kendisi meleklere yeryüzünde bir halife yaratacağını bildirmiştir. Doğru mu? Bakara suresinde. وَاِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ اِنِّي جَاِلٌ فِي الْاَرْضِ حَلِيْفَ Hani Rabbin meleklere demişti ki ben yeryüzünde bir halife yaratacağım. Biz de buradan ne anlıyoruz? Demek ki meleklerin yaratılışı Ademoğlunun ney? Ademoğlunun yaratılmaşından önce. Yine Allah Azze ve Celle meleklere Adem'i yarattığında ney? Secde etmelerini ne yapmıştır? emretmiştir. Feiza sawveytuhu ve nefhtü fihi min Ne buyuruyor Allah Subhanahu ve Teala? Hani Rabbim meleklere ben kuru bir çamurdan şekillendirilmiş balçıktan bir insan yaratacağım. Onu düzenleyip ruhumdan üfledim zaman derhal secdeye kapanın demişti değil mi Allah Subhanahu ve Teala? Biz bu ayetten de ne anlıyoruz? Meleklerin bütün bunlar gösteriyor ki melekler Adem oğlundan Ademoğlundan önce yaratılmıştır. Şimdi kardeşler önemli bir husus var burada. Meleklerin görülmesi meselesi. Bakın meleklerin görülmesi meselesi diye bir başlık atabiliriz. Bakın Nasların delillerin gösterdiği, delalet ettiği üzere kardeşler Nebi sallallahu aleyhi ve sellem Allah'ın kendisini yarattığı şekliyle Cebrail aleyhisselamı görmüştür. Kaç kere görmüştür? iki evet. Evet, iki defa görmüştür. Naslar buna delalet ediyor. Ancak bakın adam suretinde adam insan suretinde beşer suretinde veya beşer suretine bürünmüş şekilde çok kere görülmüştür bu ayrı. Çok kere görülmüştür. Ancak kendi yaratıldığı üzere mesela Cibril Aleyhisselam iki defa görülmüştür Nebi Sallallahu Aleyhi ve Sellem tarafından. Ve bu Dediğimiz gibi insan suretinde Beşer suresinde suretinde çok kere görülmüştür. Ve birçok kere de Dihiyetül Kelbi suretinde gelmiştir. Sahabelerden Dihiyetül Kelbi ne? Dihiyetül Kelbi şeklinde girermiş. Nas'larda görüldüğü üzere. Yine kardeşler bazen nebi sallallahu aleyhi Cibril aleyhisselamı bakın dikkat edin. Bazen yine nebi sallallahu Cibril aleyhisselamı ashabı veya eşleri yanındayken görüyordu. Yani Nebi sallallahu aleyhi ve sellem'in yanında ashabı ve eş veya eşleri vardı bazen. Ve buna rağmen Nebi sallallahu aleyhi ve sellem bazen ne yapıyordu? Yanında ashabı ve eşleri olduğu halde görüyordu onu ama onlar kendisini ne yapamıyorlardı? Onlar kendisini göremiyorlardı kardeşlerim. Ayşe radıyallahu anh'tan gelen hadiste aleyhisselatu vesselam buyuruyor ki Ya Aişetu Hâdâ Cibrilû yekraû aleykesselâm Ey Ayşe bak bu Cibril Ey Ayşe, Cibril sana diyor, selam söylüyor. Cebrail aleyhisselam, Nebisa selam onu görüyor. Diyor ki, Cibril sana ne yapıyor? Selam söylüyor. Ayşe radıyallahu anh diyor ki, Ve aleyhisselam ve rahmetullahi ve berekatuhu. Ve aleyhisselam ve rahmetullahi ve berekatuhu diyor. Sonra diyor ki, görmediğimi görüyordu diyor. Rivayet eden Ayşe radıyallahu anh. Diyor ki, o benim görmediğimi görüyordu. Yani aleyhisselatu vesselam, Ee, Nebi e, Aleyhisselatü Vesselam burada Ayşe'nin yanındayken Cibril Aleyhisselam'ı ne yapıyor? Görüyor. Yine kardeşler ashabının kendisini insan suretinde gördüğü meşhur Cibril hadisi var. Bunu bilirsiniz. Değil mi? Nebi Aleyhisselatü Vesselam e, ashabının olduğu bir anda Cebrail Aleyhisselam insan suretinde geliyor. Ondan sonra imandan, İslam'dan soruyor. E, biliyorsunuz kısa en sonunda Aleyhisselatü Vesselam ne buyuruyor? Diyor ki bu Cibril'di Size, size ne yaptı? Size dininizi öğretmek için geldi. Şimdi şöyle diyoruz kardeşler, ancak melekleri kendi asıl suretinde görülmesi meselesine gelince, yani melekler kendi asıl suretinde görülürler mi? Şimdi biz dedik ki aleyhissalatu vesselam görmüş ama insanlara, yani aleyhissalatu vesselamdan başka insanlara melekler kendi asıl suretinde görülürler mi? Bu meseleye gelince kardeşler diyoruz ki nasların zahiri bunların bu şekilde görülmeyeceğini gösteriyor. Görülmeyeceğini delalet ediyor. O yüzden kardeşler İlim Ehli diyor ki Nebi sallallahu aleyhi ve sellemin dahi bakın dikkat edin lafızların elimenin. Diyorlar ki Nebi sallallahu aleyhi ve sellemin dahi iki defadan fazla görmediğine göre Nebis sallamın dahi iki defadan fazla görmediğine göre başkalarının görme, görmemesi hayli haylidir. Yani daha evladır görmemesi. Hatta bazı ilim ehli kimseler diyor ki, diyorlar ki, insanların melekleri asıl suretlerinde görmeleri, görmemeleri pardon, Allah subhanahu ve taala'nın onlara bir rahmetidir. Meleklerin meleklerin insanlara asıl suretlerinde görülmemesi Allah'ın insanlara olan rahmetidir diyor bazı i Mehli ehli. Buna gerekçe olarak da diyorlar ki şayet insanlar melekleri ondan sonra cin ve şeytanları tamamıyla görselerdi her şeyle görselerdi kendilerine isabet eden hüzün ve korku nedeniyle uyuyamazlardı. Bu birinci hikmet ve aynı zamanda diyorlar ki onları görmeden iman etmek imtihanını ney? Onları görmeden, onlara iman etmek nedir? İnsanlar için imtihanı ne yapmaktır kardeşler? Melekleri olan imtihanı geçmektir başarıyla. Bu da Allah subhanehu ve teala'nın imtihanı da geçmek nedir? Allah subhanehu ve teala'nın bir rahmetidir. Evet, bunu da bu anlamda anladıktan sonra kardeşler diyoruz ki bakın, bazen melekler bazı hallerde insanlara yaklaşırlar. Bakın, bazen melekler bazı hallerde ne yaparlar? İnsanlara yaklaşırlar. Ve insan da bazen bunun şuur, şuuruna varır. Bakın yaklaştığının şuuruna varır meleğin ve göremediği halde o meleği göremediği halde varlığının eserini görür. Yani o meleğin varlığının eserini görür kardeşler. Kendisini göremediği halde varlığının ne yapar? Varlığının eserini görür. Bakın Allah subhanehu ve teala buyuruyor ki <gülüyor> hele o can boğaza dayandığında وأنتم حينئذ تنظرون أسرى ده siz bakar durursunuz diyor Allah Subhanahu wa Taala. Sonra diyor ki ve nahnu aqrabu ileyhi minkum ve Biz ise ona sizden daha yakınız yakınız fakat siz göremezsiniz. Şimdi kardeşler ölüm meleği ve yardımcıları bakın ölüm esnasında ölüm meleği ve yardımcıları ölüm esnasında hazır bulunurlar. Aynı şekilde O ölmek üzere olan insanın yanında bazı insanlar da ne yapar? Hazır bulunurlar. Ve mümin bir kişi kardeşler kat'i olarak kesin olarak bilir ki ölüm meleği ölmekte olan o kişinin canını almaktadır. Doğru mu? Biz bunu biliyoruz. Kat'i olarak buna iman ediyoruz. Ancak bununla birlikte ne yapıyoruz? Bununla birlikte onu göremiyoruz. Bununla birlikte onu göremiyoruz. Halbuki bu meleğin eseri görülmektedir. Nedir o eser? Ölüm kardeşler. O eser nedir? Ölüm. O eser ölümdür. Bakın yine biz bu bağlamda Müslim'deki rivayette diyor ki bakın size e, Müslim'deki bir rivayete e, değineceğim kardeşler. Ebu Said el-Hudri, Useyd İbni Hudayr'dan şöyle tahdis etti kardeşler. E, sesim var mı bu arada? Şimdi dedik ki Ebu Said Hudri, Useyd ibni Hudayr'dan şöyle tahdis etti. Bakın, Useyd ibni Hudayr bir gece Mirbed denilen hurma ser hurma sergisinde Kur'an okurken atı birden teprenmeye başladı. Bu rivayeti anlamlarını iyi aklınızda tutmaya çalışın. Çünkü burada önemli istidirler var. Bakın, e, Mirbed denilen hurma sergisinde Kur'an okurken atı birden teprenmeye başladı. Akabinde Useyd yine okudu, yine Kur'an okudu. Sonra at yine şahlandı. Mütakiben Useyt yine okudu. Sonra at yine hırçınlaştı. Useyt burada diyor ki, Atın oğlum Yahya'yı çiğnemesinden endişe ettim de kalktım atın yanına vardım. Bu sırada başımın üstünde bulut gölgesine benzer bir sis. Bakın bu lafızlara dikkat edin. Tam işte buraya dikkat edin. Bu sırada başımın üstünde bulut gölgesine benzer bir sis içinde kandiller gibi birçok parıltılar gördüm. Bu, bu gölge tabakası içinde ziya manzu, manzumesiyle göğe doğru çekilip çıktı. Nihayet onu göremez oldum. Sabah olduktan sonra Resulullah'ın huzuruna gittim sallallahu aleyhi ve sellem ve şöyle dedim. Ya Resulallah dün gece ortasında hurma kurutulan sergimde Kur'an okuduğum sırada atım birden ürkmeye başladı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem oku ey Hudeyroğlu buyurdu. Dedi ki Sonra at yine şahlanmaya başladı. Resulullah oku ey Hudeyroğlu buyurdu. Dedi ki yine ben artık okumaktan vazgeçtim. Bakın buraya dikkat edin. Ben artık okumaktan vazgeçtim. Durum bunu geciktirmişti. E, durum bunu gerektirmişti. Diyor burada aleyhissalatu vesselam. E, Yahya ata yakın bir yerde yatmaktaydı. Atın çocuğu çiğnemesinden endişe ettim. O sırada bulut gölgesi gibi bir beyazlık içinde kandiller misali yıldızların parlamakta olduklarını gördüm. Artık bu beyaz gölge tabakası, içindeki par, e, parlaklıklar menzumesiyle göğe doğru çekilip çıktı. Nihayet onu göremez oldum. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bunlar meleklerdi, senin kıraatını dinliyorlardı. Eğer okumaya devam etseydin, bakın eğer okumaya devam etseydin sabaha kadar seni dinlerlerdi, halk da onları görürlerdi. Onlar da bakın onlar da halktan gizlenmezlerdi diyor. Aleyhissalatu vesselam. Bakın onlar da halktan gizlenmezlerdi diyor. Aleyhissalatu vesselam. Şimdi kardeşler, o zaman biz buradan anlıyoruz ki gizli olmak meleklerin adetlerindenmiş asıl itibariyle. Doğru mu? Gizli olmak meleklerin adetlerindenmiş. Bazen de görülürler. Bunu anlıyor. Bazen de görülürler. Ancak kardeşler, Allah'ın kendilerini yaratmış olduğu surette değil. Bunu söyledik. Allah'ın kendilerini yaratmış olduğu surette değil. Ancak bakın Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin bu rivayetteki şu sözüne gelince neydi? Bizim okuduğumuz rivayette şöyle bir sözü geçti kardeşler. وَلَوْ قَرَعْتَ لَا أَسْبَحَتْ يَرَاهَ النَّاسُ مَا تَسْتَتِرُ مِنْهُمْ Eğer okumaya devam etseydin, ne demişti Resulullah? <gülüyor> Eğer okumaya devam etseydin halk da onları görürlerdi. Onlar da halktan ne yapmazdı? Gizlenmezlerdi. Burada bakın meleklerin görülebileceğine cevaz vardır. Meleklerin görülebileceğinin cevazı vardır. Yani caiz olduğu. Bakın bir şeyin caiz olmasıyla bu akidede bir bahistir. Buna girmeyeceğim. Ama bakın burada çok ilmi bir nokta var. Bir şeyin caiz olmasıyla vuku bulması arasında bir zorunlu ilişki yoktur. Yani bir şey caizse illa olacak diye bir ne? Olacak diye bir zorunluluk yoktur. Bu birçok dini hususta böyledir. Mesela bir e, mesele gelir gündeme alimler der ki bunun olması mümkündür. Yani dinen bunun yüzde yüz olmaması diye bir şey söz konusu değildir ama olabilir de olmayabilirdi. O yüzden bakın bu rivayet bize neyi gösteriyor? Burada meleklerin görülebileceğinin cevazı vardır. Delil Nebisa Selam diyor ki eğer okumaya devam etseydin halk da onları görürlerdi. Onlar halktan gizlenmezlerdi. Ancak kardeşler Allah Subhanehu ve Teala buna izin vermemiştir. İkisi ayrı ayrı şeyler anladık mı? Bir şeyin caiz olmasıyla vuku bulması ayrı bir şey. Bakın ben size mesela örnek vereyim. Alimler tartışmışlardır. Sünnet Kur'an'ı nesk mi? Sünnet Kur'an'ı nesk mi? Alimler ne demiştir bir kısmı? Evet eder. Ama örnek... Bakın arayın bakın kolay kolay e, böyle tam yani bir örnek bulamazsınız elle tutulur. Ama caiz mi? Caizdir. Çünkü ikisi de vahiy vahiy vahiy nah, ne, e, neskedebilir. Yani Kur'an Kur'an'ı nesk ediyorsa sünnet de Kur'an'ı ne yapabilir alimler demiştir? Neskedebilir. Çünkü ikisi de ne? İkisi de vahiy. Anladık mı kardeşler? Heh. O yüzden bir şeyin caiz olmasıyla vuku bulması ayrı ayrı şeylerdir. O yüzden biz diyoruz ki bakın son defa tekrarlıyorum. Biz diyoruz ki burada meleklerin görülebileceğinin cevazı vardır ancak Allah Subhanahu ve Teala izin vermemiştir. Eğer delil eğer okumaya devam etseydin halk da onları görürlerdi. Onlar da halktan onlar da halktan gizlen e, gizlenmezlerdi. Bu yüzden bakın alimler diyor ki burada Allah Subhanahu ve Teala da izin vermemiştir. O yüzden hadise dikkat edecek olursanız ne diyor? Bu yüzden alt şahlanıyor. Doğru doğru mu kardeşler? Alt şahlanıyor ve Kur'an okumasını kesiyor o kimsenin. İzin verilmiyor ona bak. At şahlanıyor. Değil mi? O diyor çünkü at ben okudum şahlanmaya devam etti. Okudum şahlanmaya devam etti. En sonunda çocuğun e, ezileceğinden korktu. Kur'an'ı okumayı bıraktı. Anladık mı? Allah subhanehu ve teala burada burada izin vermemiştir. Atı devreye, atı vesile koyarak. O yüzden aleyhissalatü vesselam diyor eğer okumaya devam etseydin görürlerdi. Ama at, at ne, ne olmuştur burada? Okumamasına... Burada vesile olmuştur. Bakın mesela kardeşler meleklerin zikir meclislerinde hazır oldukları ondan sonra ikindi ve sabah namazlarına şahit oldukları bilinen bir husustur Kur'an ve sünnette bilinen bir husustur. Ancak Useydi bin Hudayr bakın rivayetteki Useydi bin Hudayr insanların sabah ve ikindi namazlarında yine zikir meclislerinde göremedikleri şeyi görmüştür. Buraya da ayrı, ayrıca dikkat edeceğiz. Şimdi bu meleklerin zikir meclislerinde yani zikir meclisi nedir? Mesela şu, şu an bizim yaptığımız bu meclis zikir meclisi denir buna. Veya işte namazda cemaatle olayı bunlar hepsi zikir meclisedir. Allah'ın anıldığı mekanlar. Şimdi meleklerin burada hazır bulundukları bilinen bir şey. Sabah namazında yine ikindi namazına müşahede ettikleri şahit olduklarını bilinen bir şey. Ancak Usseyd burada ziyade bir anlam görmüştür tab tabir sahilse. O da nedir? O da şudur kardeşler, onların görmediği şeyi görmüşler, görmüştür. Ancak bununla beraber Nebi sallallahu aleyhi ve sellem bakın, kendisine bildirmeden melekler olduğunu anlamış mıdır? Hayır. Nas'ı okudu hatırlarsanız. Gördüğü bazı şeyleri okudu, e, şey söyledi aleyhissalatu vesselama, Nebi sallallahu aleyhi ve sellem ne yaptı? O gördüğü şeylerin melekler olduğunu ne yaptı? Melekler olduğunu bildirdi. O yüzden biz diyoruz ki her ne kadar burada useyd, e, bu Meclislerde olan veya ikindi namazına giden, sabah namazına giden in, insanların meleklerle karşı karşıya olduklarını biliyor bu insanlar. Müminler buna biliyorlar, iman ediyorlar ama Useyd'in Useyd gördüğü bir olayı görmemişlerdir. Ancak bununla birlikte her ne kadar Useyd burada ziyade bir e, bilgiyle de e, karşı karşıya olsa biz bunu biliyoruz ki kardeşler onların aralarında ne var? Ziyade olarak farklılık var ve bu farklılık ancak ve ancak Nebi Sassalem'in bilgisiyle elde edilmiştir. Çünkü bakın onları asıl suretleri üzerine ne görmüş müdür Huseyt? Soru. Nas'ı okuduk. Onları asıl suretleri üzerine görmüş müdür? Hayır. Yine asıl suretleri üzerine görülmüştür. Evet bazı müminlerden ziyade olarak bir şey görmüştür. Ama ney? Asıl olarak bakın onları suretleri üzerine görmemiştir. Neden? Çünkü biz rivayete baktığımızda ne diyor? Diyor ki sadece bulut gölgesine benzer bis, bir sis içerisinde kandiller gibi parıltılar gördüğünü söylüyor. Anladık mı kardeşler? Yani asıl sureti üzerine gördüğüne dair burada bir delil söz konusu değil. Bu arada şunu da belirteyim kardeşler. Burası önemli. Şimdi dedik ki biz bu sadece Hüseydi has değil. Bazen Allah subhanehu ve teala diğer insanlara da meleklerin asıl suretinde olmama hallerini ne yapabilir? Bazı hallerini gösterebilir. Ancak şunu da belirtiyoruz burada. Müslüman bir kişinin kardeşler bu tür ilginç görüntüler gördüğünde... E, bu ilginç görüntülerin onu fitneye düşürmemesi gerekir. Bu ilginç görüntülerin onu fitneye düşürmemesi gerekir. Çünkü bakın bu şeytanın da ilim diyor ki bu şeytanın da ne? Şeytanın da bir oyunu olabilir. Bakın bizim muasır alimlerimizden, geçmiş değil, bizim muasır alimlerimizden vefat eden ehl-i sünnet alimlerimizden Şeyh Muhammed Takiyiddin El Hilali var kardeşlerim bizzat yaşadığı bir olayı anlatıyor. Bakın bir bir bizzat yaşadığı olayı anlatıyor. Diyor ki kardeşler. Bir gece ben diyor küçük bir çadırımın önünde gece namazı kılıyordum. Bu bizim ehli sünnet âlimlerimizden bizzat bir e, görülen bir şey ve bunu kendisi bizzat ne yapıyor aktarıyor. Diyor ki bir gece ben küçük bir çadırımın önünde gece namazı kılıyordum. Birden yerden semaya kadar yükselen, göğe kadar yükselen Bir dağa benzer, ufuğu sarmış beyaz bir bulut gördüm. Yani yerden göğe kadar dağa benziyor, ufuğu sarmış bir bulut gördüm diyor. Gece Namazın içerisinde tabi bu. Birden dikkatini çekiyor. Ve tam kıble cihetinden, tam kıble cihetinden bir bulut gördüm. Ve, bulut, ve bu bulut diyor bana yaklaşmaya başladı. Sonra bana biraz uzak bir yerde... Yaklaşmaya başlıyor ama biraz uzak bir yerde durdu diyor. Ve arasından diyor bir şahıs çıktı. Bakın subhanallah bizim alimimiz bizzat gördüğü şeyi anlatıyor. Yani bu gerçek. Ve diyor sonra biraz e, uzak bir yerde durdu ve arasından bir şahıs çıkarak bana yaklaştı ve benim namazıma tabi olarak bana uymaya başladı. Namazıma tabi olarak bana uymaya başladı. Ancak karanlık nedeniyle yüzünü pek seçemedim diyor. Bakın ancak karanlık nedeniyle çünkü gece namazı kılıyor zaten. Karanlık nedeniyle diyor pek seçemedim. Bu arada bir sure okuyordum diyor ben. Tabi şimdi bu kıyamda bir sure okuyor tabi. Okuduğu sure de uzun bir sure. <gülüyor> bu arada bir sure okuyordum. Korkudan diyor. Bak namazını da bozmuyor mutlaki birisi. Korkudan diyor ama okuyamadım diyor sureyi. Yani şaşırıyor oku okuyamıyor sureyi. Sonra diyor başka bir sureye atladım. Ya okuyamayınca devamını getiremiyor ezberinden. Şaşırıyor başka bir sureye atladım. Ve o atladığım sureyi de diyor ezberlediğim halde okuyamadım diyor onu. Onu da okuyamadım diyor. Şaşırdım diyor. Daha sonra Rukiya secdeye gidiyor. Selam veriyor. Diyor ki selamımı bitirdikten sonra ben selam verir vermez çekip gitti. Ve çıktığı bulutun içine tekrar giderek geldiği cihete doğru uzaklaştı gitti. Daha sonra diyor ben bu durumu Salih bir ilim ehli bir şeyhe sordum diyor. O da bunun şeytan olması mümkündür. Sakın bu seni aldatmasın. Hani sen gece namazına kılmışsın. Allah bir melek yollamış. Senin arkanda namaz kılmışsın. Sen ne kadar evliya oldun şeklinde. Bu seni kandırmasın. Bu ihtimalen melek e, şeytan da olabilir dedi. Ve bazı ilmi gerekçeler söyledi. Şimdi oralara girmiyorum. Sonra bu ilim ehli olduktan sonra takıyı din. E, i̇lim ehli olduktan sonra. Bu naslar ışığında Şeyh'in doğru söylediğini anladım diyor ben. Şeyh'in doğru söylediğini anladım bu şeytan olabilir diye. E, İbni Teymiye de buna benzer şeylerle karşılaştığı zikrediliyor diyor. İşte Şeyhul İslam İbni geliyor birisi ayaklarını öpüyor. Ya Şeyh diyor bizim köyde deprem oldu sen geldin diyor vallahi billahi sen geldin beni e, e, enkazın altından çıkardın. Şeyhul İslam doğrudur diyor birisi gelip seni çıkarmıştır diyor ama o şeytandır diyor. Yani bu durum ilim ehli kimse için e, bazen arız olabiliyor, şeytan fitneye düşürüyor diye. Ki bu emin olun kardeşler, müteahhir birçok tasavvuf ehli kimselerin içine düşmüş olduğu ne? Şeytan kandırmacasından kaynaklanabiliyor. Eğer biz mümin olarak, müslüman olarak böyle bir şeyle karşı karşıya kalırsak, inşallah hüsnü zan yaparız Allah subhanehu ve teala'ya karşı ve bunun bir beşaret olduğunu düşünürsek, Umarız Allah subhanehu ve teala'dan ama bunun fitnesine kapılmayız ve yüzde bir sonuç kendi dünyamızda belirlemeyiz. Ve Allah'a bu, bu anlamda eğer hayırsa hamd ederiz. Eğer ya Rabbi bu şerse e, bizi uzak tut diye ne yaparız? Allah subhanehu ve teala'ya e, dua ederiz. O yüzden kişi bu türlü fitnelerle bu türlü fitnelerle karşılaşabilir. Bizzat bizzat. Benim e, çok yakın e, bazı arkadaşlarımın da buna benzer şeylerle karşılaştıklarını ben e, bizzat biliyorum kardeşler. O yüzden e, bunlar evet e, asıl olan müminler için bir müjde olmakla beraber imtihan da olabilir ihtimalini imtihan da olabilir ihtimalini unutmayın kardeşler. bunu da buradan e, söylemek istedim Evet e, yineine bakın e, bu anlamda kardeşler müslimdeki başka bir rivayette bakın başka bir rivayette diyor ki bu da önemli bir rivayet bunu da ben size inşallah. Okuyayım. Bakın Müslim'deki bir rivayette şöyle diyor. Şimdi Hanzal radıyallahu anh'ı biliyorsunuz. E, Allah Resulü zamandayken imanın arttığını ne yapıyor? Hissediyor açıkçana. Ailesine döndüğünde, karısına, çoluk çocuğuna döndüğünde bu hazzı alamıyor ve bunu şikayet ediyor. Hatta diyor ki Hanzal'a münafık oldu diyor. Kendisine bakın. Düşünün bu bir sahabe. Sahabeler kim? Yeryüzünün en e, imanlı insanları, yeryüzünün en mutlaki insanları, bu ümmetin en hayırlı insanları bakın kendi nefsi için ne diyor? ha, ha Hanzala münafık oldu diyor. Hatta Ebu Bekir radıyallahu anh'a bunu söylüyor. Ebu Bekir diyor ki vallahi diyor ben de böyle şeyler hissediyorum diyor. Resulullah'ın yanındayken durumumuz farklı. Eve gittiğimizde sanki imanımızın daha azaldığını ne yapıyoruz hissediyoruz. Acaba biz yani münafık mı olduk gibi. Sonra Resulullah'la beraber pardon Ebubekirle beraber aleyhissalatu vesselamın yanına gidiyorlar. İşte o kıssayı şöyle anlatıyor. Ha, e, diyor ki bizler Resulullah'ın yanında bulunuyorduk o bizlere vaz etti. Ve cehennemi hatırlattı. Sonra ben eve geldim ve çocuklarla gülüştüm. Kadınla oynaştım. Mütakiben dışarı çıktım ve Ebubekir ile karşılaştım. Ve bunları Ebu radıyallahu anh'a zikrettim. Ebu Bekir radıyallahu anh'a ben de senin söylediğin işler gibi faaliyette bulundum. Yani benim de başıma aynı şeyler geliyor. Dedi. E, beraber Resulullah'a kavuştuk ve ben ya Resulallah. Hanzala münafık oldu dedim. Ve münafıklık etti dedim. Resulullah sasalem ne söylüyorsun sen buyurdu. Hanzala Ee, ben e, hadisin tamamını kendisine olayın tamamını kendisine e, söyledim. Ebu Bekir ben de onun yaptığı işlere benzer işler yaptım dedi. Resulullah ya Hanzala saat saat eğer sizin kalbiniz saat saat sizin kalbiniz zikir esnasında olduğu gibi bakın dikkat edin konumuzla alakalı noktası burası sizin kalbiniz yani her an zikir esnasında olduğu gibi olmakta devam etseydi yani o iman o imanın tavana vurmuş hali tabir sayısı devam etseydi her anınızda muhakkak melekler sizlerle el ele tutuşup musafaha ederler hatta sizlere yolda selam verirlerdi buyuruyor. Bakın subhanallah. Eğer bu sahabeler o Resulullah'ın yanında oldukları ve o oldukları an içerisinde, o imanın tavana tabir sayısı vurduğu an devam etseydi, bakın ne diyor, muhakkak melekler sizlerle el ele tutuşup musafaha ederler, hatta sizlere yolda selam verirlerdi buyuruyor. Bakın, bu hadis kardeşler, çok açık ve net bir delildir ki, müminler Allah Resulü aleyhissalatu vesselamdan başka, Müminler melekleri asıl bulunduğu suret üzerinde göremeyeceklerdir. Bakın bu çok açık ve delil, net bir delildir. Bakın delil noktası neresi? Öncelikle bu hadisten anlıyoruz ki yine meleklerin görülmesi mümkündür. Az önceki hadis gibi. Yakaldınız mı olayını? Meleklerin görülmesinin mümkün olduğunu anlıyoruz. Neden? Çünkü bir şarta bağlıyor. Eğer diyor o imanınız o derecede olmaya devam etse görürdünüz. Demek ki görülmesi mümkün. Doğru mu? Görülmesi mümkün. Ama görülmüş mü? Hayır. O yüzden mümkün olmasıyla görülmemesi ayrı şey. Şimdi çok dikkat edin. Bakın. Biz bu hadisten anlıyoruz ki meleklerin görülmesi mümkündür. Ancak şu şartla. Bakın bu öyle bir şart ki kimsenin kimseye olmayacak bir şart. Bakın. Biz anlıyoruz ki meleklerin görülmesi mümkündür. Bu hadisten anlıyoruz. Ancak şu şartla kalpler Kalpler öğüt ve vaazı dinlediğinde sahabelerin kalbi gibi olursa, sahabelerin kalbi gibi olursa görür. Bakın ki o sahabeler imanda en yüksek derecede oldukları halde bu derecede devam edemiyorsa, sahabeler o derecede devam edemiyorsa başkaları hayli hayli devam edemez kardeşler. Anladık mı? Çünkü bakın yakaldınız mı ilim noktasını, ilmi noktayı? Eğer aleyhisselatu vesselam diyor ki eğer benim yanımda olduğunuz durumdaki imanınız devam etse ne yapardınız melekleri görürdünüz, sahabelerin imanı devam ediyor mu? Etmiyor. Kim en hayırlı insan Resulullah'tan sonra? Ebu Bekir. Ebu Bekir de diyor mu Hanzala'ya ben de senin gibiyim? Diyor. O zaman Ebubekir'in de durmuyor o kadar. Hanzalan'ın da durmuyor radıyallahu anh'ıma ve görememiş oluyorlar dolayısıyla. Ve kimsenin imanları oraya ulaşamayınca otomatikmen kimse ne yapamayacaktır? Kimse göremeyecektir, meleklerle musafaha edemeyeceklerdir ve melekler bu anlamda devamlı yollarda kendilerini ne yapamayacaklardır? Selam veremeyeceklerdir. Şart ne? İmanın sahabeler imanı gibi olması. Başka şart ne? O imanlarının en tavanda durduğu halde durması. Sen, sen dedin ki benim imanım sahabelere ulaştı mesela Hayır yetmiyor. O sahabelerinin imanın zirvesine ulaşacak. O Resulullah ile beraber olduğu an kadar olacak imanın ve devam edecek. Bu Ebu e göre olmadığına göre yeryüzünün en hayırlı insanı. Bütün insanlar ne oldu? İptal. Bütün insanlar ne oldu kardeşler? İptal oldu. O yüzden şart gittin mi meşrut ne yapar? Şart gittin mi meşrut gider. Abdest yoksa ne? Namaz yoktur. Şart gittin mi meşrut Gider. İşte bu da gösteriyor ki kardeşler Allah onları yarattı yani melekleri yarattığı surette melekleri dünyada görmek insanlar için nedir? İnsanlar için imkansızdır. Şimdi kardeşler burada bir fayda verip inşallah dersi e, bitireceğim. Bakın bir fayda var burada. buhari ve Müslim'deki Ebu Hureyre'den gelen bir rivayette Nebi sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki dikkat edin. İzâ semih'tum siyahad dîketi. Diket, e, evet, Siyahet diketi Fes'elullaha min fadlihi fe innehâ ra'at meleken Horoz'un diyor Horoz'un e, Ötmesini duyduğunuzda Allah'tan fazlını isteyiniz Yani Allah'ın fazlını isteyiniz Çünkü o melek görmüştür Hatta hadisin devamında diyor ki şeyin diyor kişnemesini gördüğünüzde e, Allah'a sığının Çünkü o ne yapmıştır Bir şeytan görmüştür Kardeşler bu hadisten Horozların da melekleri gördüğünü anlıyoruz. Bu hadisten horozların da melekleri gördüğünü anlıyoruz. Ancak nasıl gördüklerini, hangi suret üzere gördüklerini bilmiyoruz. Nasıl gördüklerini ve hangi suret üzere gördüklerini görmüyoruz. Biz sadece hadiste geleni söylüyoruz o kadar. Sadece ne yapıyoruz? Hadiste geleni söylüyoruz o kadar. Yine başka bir siyaka baktığımızda, başka bir siyakla meseleyi ele aldığımızda kardeşler bakın. Konumuzla alakalı. Kafirler de Nebi sallallahu aleyhi ve sellem'den yani insanların melekleri görmeyeceği konusuyla alakalı. Oraya dönüyorum. Yine başka bir siyakla tabi ele alıyorum meseleyi. Kafirler de dikkat edecek olursanız Nebi sallallahu aleyhi ve sellem'den doğruluğunu ispatlaması için Allah'ı ya da melekleri görmeyi talep etmişlerdir. Doğru mu? Aleyhissalatü vesselam'dan. Allah azze ve celle'ye bak. Allah azze ve celle onlara şöyle ne yapmıştır şöyle cevap vermiştir. Bakın kardeşler. Ve qale llezine la yarjun liqaana loulâ unzila aleyna al-malaaike aw nara rabbana. Laqad istakbaru fi anfusihim wa atu utûwan kabeera. Yevma izin lilmucrimin wa yaquluna hijran mahjura. Bakın Allah subhanahu wa taala buyuruyor ki bizimle karşılaşacaklarını ümit etmeyenler ne diyorlar? Bize melek gelmeli yahut rabbimizi görmeli değil miydik dediler. Ant olsun ki onlar kendi kendilerine büyüklendiler. Azgınlık yapmakta ne yaptılar? Çok ileri gittiler. Yani melekleri görmeli değil miydik? Yani görülmeyeceği insanlar içinde neymiş? Sabitmiş mesela. Doğru mu? Yani insanlar içinde sabit ki bu böyle bir intiraz gündeme geliyor. Sonra Allah subhanehu ve teala devamlı diyor ki melekleri görecekleri gün işte o günde günahkarlara müjde yoktur. Demek ki normalde ne? Görülmeyecek. Ama görülecekleri gün ne diyor? İşte o günde günahkarlara müjde yoktur ve melekler de şöyle diyecekler sizlere müjde yasak, sizlere müjde yasak edilmiştir, yasak derler. Sizlere müjde yasak edilmiştir, yasak derler Furkan suresinde buyuruyor. Bakın İbni Kesir bu ayetin tefsirinde diyor ki kardeşler, onlar kendileri için hayırlı olacak bir günde melekleri göremeyeceklerdir. Bilakis onların melekleri görecekleri günde müjde verilmiş Olmayacaktır diye ne yapıyor? Devam ediyor. İşte bu ve buna benzeri ayetlerde meleklerin yaratılmış oldukları surette dünyada görülmeyeceğine ne? Delalet ediyor. Bu gibi deliller kardeşler. Ancak bakın ölüm kendisine gelmiş kişi ne yapabilir? Ölüm kendisine gelmiş kişi de ne yapabilir? Meleği görebilir. Bu kişi tabii e, nasıl? Onu da anlatalım. Bu kişi salih bir kimse ise meleği güzel bir surette ne yapar? Görür. Aksi ise de aksi söz konusudur. Yani salih değilse kötü kötü bir surette ne yapar? Meleği görür. Hülasa kardeşler bu ümmette Nebi sallallahu aleyhi ve sellemden başka hiç kimsenin melekleri asıl suretinde gördüğü sabit sabit olmamıştır. Bu da başkalarının görmeyeceğine ne? Delalet etmektedir. Ancak dediğim gibi melekleri görmektedir. Beşer suresinde görmeye gelince bu sabit olmuştur ve aynı zamanda mümkündür de. Peki meleklerin rüyada görülmesi meselesine gelince kardeşler çok kısa olarak diyoruz ki bu mümkündür. Hem Nebi sallallahu aleyhi ve sellem için hem de bazı sahabeler için sabit olmuştur. Kur'an sünnette bunun yeri vardır. Bazı sahabeler de bunu rüyalarında görmüştür. E, bu maruf olan bir şey. Son olarak kardeşler. Meleklerin Allah azze ve celle'yi görüp görmediği meselesine gelince. Meleklerin Allah azze ve celle'yi görüp görmediği meselesine gelince diyoruz ki meleklerin Allah azze ve celle'yi gördüğüne dair sahih bir delil sahih bir delil yoktur. Allahu alem sallallahu aleyhi ve Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ve